Bismillahirrahmanirrahim Enam 139 Bir de dediler ki Şu davarların karınlarında bulunanlar Yalnız erkeklerimiz içindir Kadınlarımıza haram kılınmıştır Ölü doğacak olursa Hep sana ortaktırlar Allah onların bu vatıflandırmaların cezasını verecektir Muhakkak ki o hakimdir, alemdir i̇bn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim, bu ayette bu davarların karınlarında bulunan yalnız erkeklerimiz içindir. Bir de dediler ki yani bu, da, bu ayet hakkında bu süttür. Onu kadınlara haram kılarlardı ve yalnızca erkekleri içerdi. Koyun erkek kuzu doğurduğunda onu keserler ve bu kadınlara değil sadece erkeklere ait olurdu. Dişi doğurduğunda ise onu bırakıp kesmezlerdi. Şayet ölü doğacak olursa hepsi bunda ortaktı. İşte Allah subhanahu ve teala bunu yasaklamıştır. Bakın devam eden ayette ne diyor? Bilgisizlikleri yüzünden çocuklarını beyinsizce öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar Gerçekten hüsrana uğramışlardır. Onlar şüphesiz sapıtmışlardır. Zaten hidayeti erenlerden olmamışlardır. Evet, nelerden mahrum olmamış ki. Allah subhanahu ve teâlâ buyuruyor ki, İşte yukarıda sayılan bu işleri işleyenler, Dünyada ve ahirette hüsrana uğramışlardır. Dünyada çocuklarını öldürmek suretiyle onları kaybetmiş, mallarını kendilerine daratmış, kendilerinden uydurarak bazı şeyleri kendilerine haram kılmıştır. Ahirette ise Allah'a karşı yalan söylemeleri ve iftiralarıyla yerlerin en kötüsüne Evet. Allah subhanahu ve teala bizleri böyle beyinsizliklerden beri buyursun. 141 ve 142, çardaklı ve çardaksız bağları, tatları, değişik ekin ve hurmaları, zengin ve narı, birbirine benzer ve benzenen şekilde yaratıp yetirmiş, yetiştirmiş olan O'dur. Her biri mahsul verdiği zaman mahsulünden yiyin. Hasat edildiği gün de hakkını verin ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Dayarlardan da yük taşıyacak ve kesim hayvanı olarak yaratan odur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin, şeytanın izlerinden gitmeyin, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Rabbimiz subhanahu ve teala yine verdiği nimetlerden bahsediyor. Ve bu ayetlerde de müşriklerin bozuk görüşleriyle tasarlıfta bulunduklarını bölümlere ve paylara ayırdıklarını işlerinden bazısını haram bazısını helal saydıklarını ekimleri meyvaları ve hayvanları her şeyi yaratanın kendisi olduğuna beyan ediyor ve çardaklı ve çardaksız bağlar yaratıp yetiştirmiş olan odur buyuruyor evet Allah subhanahu ve teala Rabbimizin verdiği nimetlerin hakkını bilen, hakkıyla eda eden, nankörlük eden insanlardan eylemesin bizleri. Hakkıyla eda edenlerden eylesin. Cimri olup elini bağlayanlardan değil, Allah için yiyen ve Allah için infak eden insanlardan etsin. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz, israf ve kibir olmaksızın yiyin için giyinin ve tasattık edin evet İsraf ve kibir olmaksızın yiyin için giyinin ve tasattık edin diyorum. evet 143 ve 144 8 kift koyundan 2 keçiden 2 Peki iki erkeğe mi, iki dişi mi veya iki dişinin rahimlerinde bulunanları mı haram kıldı? Eğer sadıklardan iseniz bana bilgiye dayanarak haber verin. Deveden de iki, sığıldan da iki. Peki iki erkeği mi, iki dişi mi veya iki dişinin rahimlerinde bulunanı mı haram kıldı? Yoksa Allah size bunları buyururken siz orada mıydınız? İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler gururunu hidayete erdirmez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da cahiliye geleneklerini anlatıyor. İslam öncesi Arapların bilgisizliğini beyan ediyor kardeşlerim. Onlar hayvanlardan bazılarını haram sayarlar paylara cinslere ayırırlar sonuncusu dişi olmak üzere beş defa doğurmuş deve dişi adak devesi 10 batın doğurmuş veya 7 batın ikiz doğurmuş deve 10 batın döllenmiş erkek deve ve hayvanlardan ekinlerden ve meyvelerden kendiliklerinden uydurmuş oldukları diğer cinsler Allah-u Teala'nın da çardaklı ve çardaksız bahçeler yarattığını hayvanlardan yük taşıyacak ve döşek yapılacakları yarattığını beyan buyurup sonra da erkeği ve dişisiyle beyaz koyun siyah koyun ki bu keçi zikredilen erkeği ve dişisiyle deve aynı şekilde inekten ibaret hayvanların sınıflarını beyan buyuruyor ve allah Teala bunlardan hiçbirisini ve bunların yavrularını haram kılmadığını söylüyor. Bilakis bunların hepsini yeme, binme, yükleme, sağma ve diğer faydalanma yollarıyla istifade etmeleri için Ademoğullarını amade kıldığını söylüyor ve tehdit ediyor. Yani Allah bunları haram kıldı ve siz orada buna şahittiniz. Öyle mi diyor? Evet. 145 deki bana vah vahyolunanlar arasında haram dediklerinizi yiyecek kişiye murdar oldukları için ölüden dökülen kandan, domuz etinden ki pistir ve Allah'tan başkasının adına kesildiğinden dolayı fısk olandan başka haram olan bir şey bulamıyorum. Haddi aşmama ve istememek üzere kim de bunlardan yemeye mecbur kalırsa muhakkak ki Rabbim kafurdur, rahimdir. <gülüyor> allah Süper, ve Teala kulu ve elçisi, elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i emrederek şöyle buyuruyor Allah'a istirah edip onun rızık olarak verdiklerini kendi nefsinize haram saymayın bu kendi nefsine haram sayanlara da şöyle de bana vahyolanlar arasında yiyecek kişiye haram olan bir şey bulamıyorum bunun anlamının sizin sizin haram kıldıklarınızdan hiçbir şeyi bunun dışında haram olarak görmüyorum. Evet. Bu Maide suresinde de anlatıldı. Orada da Allah Subhanahu ve Teala indirdiğini indirdikten sonra işte bu benim dinimdir. Ben bunu kemale erdirdim demiştir. Ve yine de haramları saydıktan sonra hatta aşmama, tecavüz etmeme şartıyla Mecbur kaldığınızda bunları yemenizde bir mahsur yoktur diyerek aynı şeyi burada da bildirmiş ve mecburiyet karşısındaki bu ölümdür. Bunda da sizin bu haram kılınan şeyleri yemenizde bir mahsur yoktur ama tecavüz etmeme, haddi aşmama ve neticede Allah'tan mağfiret dileme kılınmış. 146. Yahudi olanlara da bütün tırnakları haram kıldık tığır ve koyunun iç yağlarını da üzerlerine haram kıldık. Bunlardan fırtlarına ve bağırsaklarına yapışan ve kemiğe karışan müstesnadır. Biz onları zulümlerinden dolayı cezaya çarptırdık. Biz elbette sadıklarızdır. Rabbimiz sübhan Teala Yahudi olanlara bütün tırnakları haram kıldık buyuruyor. Bunlar hayvanlar ve kuşlardan deve, deve kuşu, yabani Evcil ördek gibi parmak araları ayrık yarılmış olmayanlardır. Bu ayet hakkında Saydib Nübüy der ki, parmak araları ayrılmış olmayan her şey horoz da bunlardandır. Yahudi olanlara bütün sırnakları Haram kıldık ayetinden ayet hakkında deve ve deve kuşu kuşlardan bazıları ve balıklar olduğu da söylenmiştir. Çünkü bu bunların hepsi onlara da helaldi ama onlar bir bir bir bir Allah'a isyan ettikçe Allah subhanahu ve teala da onlara helal ve temiz olan şeylerden bir bir yasaklar getirdi. Ve hatta onlara iç yağını dahi ne yaptı haram kıldı ama onlar yine aşırı gittiler iç yağını yemediler erittiler ve sattılar onun parasını girdiler bu kadar alçak, ileri giden hak, hukuk bilmeyen topluluklar. 147 Seni yalanlarlarsa de ki Rabbimiz geniş rahmet sahibidir. Onun gücü günahkarlar grubundan döndürlemez. 148 149 ve 50 Şirk koşanlar diyecekler ki eğer Allah dileseydi biz de atalarımızda şirk koşmazdık, hiçbir şeyi haram da kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim gücümüzü tadana kadar böyle dediler. Peki bize karşı yanınızda ortaya koyabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve sadece yalanlar atıyorsunuz. Peki bütün ve mükemmel hüccet Allah'ındır. Eğer ödüleseydi hepinizi birden hidayete kavuştururdu. De ki muhakkak Allah şunu haram kıldı diye bildiğini söyleyecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup tasdik etme. Onlar Rablarına başkalarını den tutuyorlar. allah Subhanahu ve Teala erişilmez şüccetin ancak kendisinde olduğunu söylemiştir. Bu Allahı Teala'nın zikretmiş olduğu bir münazara ve müşriklerin şirk koşmalarında, haram kılmalarında dayandıkları bir şüpheyi belirten bir ifadedir. Onlar diyorlardı ki, Allahı Teala onların içinde bulundukları şirk koşmayı ve onların haram kıldıklarını, haram kılmlarını bildirmekte. O bize iman ilham etme veya bizimle küfür arasına engel koymak suretiyle bunu değiştirmeye kadirdir ama değiştirmemiştir. O halde bu, bütün bu olanlar onun iradesi ve dilemesiyle olduğuna göre onun birden bu hususlarda hoşnut olduğuna celalet eder demişler. Bu sebeple ki Allah Azze ve Celle eğer Allah dileseydi biz de atalarımız da şirk koşmazdık. Hiçbir şeyi haramda kılmazdık. Allahü Teala yine başka bir ayetinde ve derler ki eğer Rahman dilemiş olsaydı biz onlara kulluk etmezdik. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor ki kardeşlerim seçme hakkına sahip olduğumuz bir şeyde bu diyemiyoruz. Bunu anladık mı? Yani bir insanın Arap olması, Türk olması renginin kırmızı sarı beyaz olması, boyunun uzun kısa, vücudunun şişman zayıf, gözünün renginin mavi yeşil siyah, bunların olması, o insanın elinde olan bir şey değildir. Ama, bir insanın hayırda ve şerde, ilahı seçmede, ona kulluk etmede, seçme hakkı vardır. Ve, kişi gidip günah işlediğinde şirke düştüğünde her türlü fıskı fucur işlediğinde kader maskesini getirip de işte bu benim kaderim Allah beni müşrik kıldı Allah bana bunu takdir etmeseydi bu olmazdı gibi ifadeler kullanma hakkını Allah nef ediyor çünkü iyiyi de kötüyü de gösterdik ve apatip size her şeyi öğrettik diyor 151 de ki Gelin Rabbimizin size neleri haram kıldığını ben söyleyeyim. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Sakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını veren biziz. Kötülüğün gizlisini de açığını da yaklaşmayın. Hak ile olmadıkça Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. İşte aklınızı başınıza alasınız diye size bunları emretti. Evet. İbn-i gelen bir rivayette kardeşlerim. Kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde mührü bulunan sayfayı okumak isterse işte bu ayetleri okuyun, duyurmuştur. Evet. Ve yine Ebû Zer'den gelen bir rivayette kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor ki: Ey Adem oğlu, sen bana dua edip benden uygun sürece ben de senden olan şeyleri, günahları bağışlarım. Hiç aldırmam. Ey Adem oğlu, şayet günahların gök yüzünü kaplasa, sonra benden bağışlanma dilesen, seni bağışlarım da hiç aldırmam. Ey Adem oğlu, şayet bana Dünya dolusu günahlarla gelsen, sonra bana şirk koşmamış olsan, ben de sana dünya dolusu mağfiret ile gelirim. Buyurmuştur. Ve yine müslimden gelen bir rivayette kardeşlerim, Allah'a hiçbir şeyle ortak koşmaksızın ölen kimse cennete gider. Buyurmuştur. Ve yine Ali sallallahu aleyhi ve Selam efendimiz. Ebut Derbe'den gelen bir rivayette parça parça kesilseniz veya asılsanız veya yakılsanız bile Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın buyurmuştur. Ve Allah subhanahu ve teala devam eden ayette şirkten sonra Anaya babaya iyilik edin diyerek Anaya babaya iyilik yapmamızı emretmiş ve başka ayetlerde de bunu desteklemiş. Fakirlik korkusuyla çocukları Öldürmeyin demiş ve aynen günümüzdeki kürtaş misalim Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sözünde Allah'tan daha kıskan hiç kimse yoktur. Onun için kötülüğün gizlisini de açığını da haram kılmıştır. Buyurmuştur. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yine ki üç hasletten biri mukabili olması dışında Müslüman bir Müslüman birinin kanı helal olmaz. Evli olduğu halde zina eden cezalandırılır. Bir adamı kasten öldüren öldürülür. İslam'dan çıkıp Allah ve Resulü'le harften öldürülür veya asılır veya oradan sürülür. Evet, yani dine girip de dinden istidat eden öldürülür. 152 Yetimin malına ergenlik çağına gelinceye kadar o en güzel olanından başka bir şekilde yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemeyiz. Söylediğim zaman da akraba dahi olsa adil olun. Allah'ın ahdini de yerine getirin, işte iyice düşünesiniz diye sizlere bunu emretti. Allah'ın Sohalla ve hala yine burada yetimin malına, erginlik çağına erişinceye kadar en güzel olanından başka bir şekilde yaklaşmayın diyor. Ve yetimlerin mallarını Zulman yiyenlere de ayetlerinde indireceğini indiriyor. Evet. Yetimlerin yiyecek ve içeceklerinden artanlar onlar yiyinceye veya bozuluncaya kadar ayrı bırakılıyordu bu onlara zor geldi ve durumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a anlattılar bunun üzerine allah Teala ve sana yetimlerden soruyorlar de ki onlar için ıslahda bulunmak hayırlıdır eğer kendileriyle bir arada yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir buyurmuştur 153 ve şüphesiz ki bu benim doğru yolumdur. Ona hemen uyun. Başka yollara uymayın ki sonra sizi onun yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye bunları emretti. Evet. Ali bu Ebu Talha'dan gelen rivayette kardeşlerim bu ayet hakkında Allahü Teala inananlara cemaat olmayı emretmekte, ihtilaf ve ayrılıktan menetmektedir. Onlardan öncekilerin sadece Allah'ın dini üstündeki düşmanlıkları ve münakaşalar yüzünden felak olduklarını kendilerine haber vermektedir, duymuştur. Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz yere bir çizgi çiziyor, o çizginin sağına, soluna ikişer çizgi daha çiziyor. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Kim buna uyarsa doğru yolu bulur. Öbürlerinin başındadır biraz şeytan oturur. Ve onlarda doğru olduklarını söylerler deyip en an 153'ü okumuştur. 154 ve 155 Sonra biz Musa'ya bir bütün halinde her şeyi apaçık gösterme hidayet ve rahmet olmak üzere o kitabı verdik. Belki Rablerine konuşacaklarına artık inanırlar. İşte şu da indirdiğimiz kitaptır, mübarektir. Öyleyse ona uyun ve sakının ki merhamet olmasınız. Bu da Rabbimiz Hanukur ve Teala'nın Hz. Nusa'ya verdiği saptır. Ve şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur ona hemen uyun. Evet. Kur'an'a işaret ettikten sonra sonra biz Musa'ya o kitabı verdik buyurmakta, Tevrat'ı ve Tevrat'ın gönderildiği Hazreti Musa'ya işaret etmiştir. Bir bütün halinde her şeyi apatik göstermek üzere diyor ki, ona indirdiğimiz kitabı tam, kamil ve onun şeriatında gerekli olan her şeyi içerdiğini ve bu biçimde verdik diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle ihsan sahibi olana buyurmaktadır ki, bunun ameldeki iyiliğiyle bizim emirlerimize ve taatımıza uymasının bir karşılığıdır buyurmuştur. 156. Demiyesiniz ki bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indi. Bizim ise onlarınkinden hiç haberimiz yok. 157 Veya dememezsiniz ki bize de o kitap indirilseydi muhakkak ki onlardan daha fazla hidayete ererdik. İşte size Rabbimizden apaçık çiçek hidayet ve rahmet gelmiştir. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Biz ayetlerimizden yüz çevirenleri bu yüzden azabın kötüsüyle cezalandıracağız. 158 Onlar hala kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini veya Rabbinin ayetlerinden birinin gelmesini bekliyorlar? Rabbinin ayetleri geldiği gün kişi daha önceden inanmamış veya imanından bir hayır kazanmamışsa imanı ona hiçbir fayda vermez. Bekleyin, bekleyin. Doğrusu biz de bekleyenlerdeniz. Bukhari ve Müslüm'de başka eserlerden gelen rivayetlerde kardeşlerim o da Ebeder'den naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem güneş battığında nereye gider bilir misin diye soruyor. Ben bilmiyorum dedim. Şöyle buyurdu. Muhakkak ki arşın önüne varır, sonra sevdiğe kapanır ve kendisine dön denilinceye dönün, kadar durur. Ey Ebu Zer, ona geldiğin yere geri dön denilmesi yakındır. İşte bu, kişi daha önceden inanmamışsa, imandan hiçbir fayda veremeyeceği zamandır buyurmuştur. 159- dinlerini parça parça edenler bölük bölük olanlar yok mu? Senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a mahsustur. Sonra o ne yaptıklarınızı kendilerine haber verecektir. Aleyküm selamlarım, selamlarım, Hoş geldiniz. Evet. Bu ayet hakkında Yahudi ve Hristiyanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden önce ihtilafa düşmüşler ve parçalanmışlardı. Muhammed Aleyhisselam gönderilince dinleri parça parça edenler ayeti indi. Bunlar yok mu? Senin onlarla hiçbir alakan yoktur buyurmuştur. 160 Kim bir iyilikle gelirse ona onun on katı vardır. Kim de bir kötülükten gelirse o ancak bir ile cezalandırılır buyurmuştur. Vali sallallahu ve Efendimiz kim bir iyiliği niyet eder ve onu işlemez ise kendisine bir iyilik yazılır. Eğer işlerse ona iyilik yazılır. Kim bir kötülüğü niyet eder ve onu işlemezse ona hiçbir şey yazılmaz. Şayet işlerse ona bir kötülük yazılır buyurmuştur. 161, 162 ve 163 Peki şüphesiz Rabbim beni dost doğru yola iletti. Halis muvahhid olan İbrahim'in dinine İbrahim müşriklerden olmadı. Peki muhakkak benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böylece emrolundum ve ben Müslümanların ülkeyim Allah Azze ve Celle Resulü'nün Efendisi ve Vesselam'ına kendisini Sırat-ı ulaştıracak nimet ihsan ettiğini haber vermesini emrediyor o Sırat-ı de ne bir eğrilik ne de bir sapma vardır o göz doğru yoldur vahyit olan İbrahim'in dinidir İbrahim müşriklerden olmamıştır buyuruyorum 164 Peki ben Allah'tan başka bir Rab mı arayacağım? Halbuki o her şeyin Rabb'ıdır herkes ne kazanırsa kendisine aittir yük yüklenen kimse başkasının yükünü taşıyamaz sonunda dönüşünüz Rabb'ınızadır artık o her şeyi ayrılığa düştüğünüz şeyler haber verecektir Allah subhanehu ve teala ey Muhammed Allah'a şirk koşanlara yalnız onun için ve ihlas ile ibadet ve ona tevekkül etme hususlarında de ki ben Allah'tan başka bir Rabb mi arayacağım? Halbuki o her şeyin Rabb'ıdır de buyurmuştur. 165 Sizi verdikleriyle denemek için yeryüzünün halifeleri yapan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün kılan odur. Şüphesiz ki o gafurdur, rahimdir. allah Teala sizi yeryüzünün halifeleri yapan odur. Sizi nesil nesil, asır asır sebeften sonra halef olarak yeryüzünü imar edenler kılmış ve şayet dileseydik, yeryüzünde sizin yerinizi sebef melekler var ederdik, buyurmuştur. Evet. İmum Ahmet diyor ki Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette ve selam Eğer mümin Allah katındaki cezayı bilseydi kimse cenneti ümit etmezdi. Ve eğer kafir Allah katındaki rahmeti bilseydi hiç kimse cennetten ümidi kesmezdi. Allah yüz rahmet yaratmış bunlardan birini birbirlerine onunla rahmet etsinler diye yaratmış. Bunlardan birini Birbirine on, onlardan birini birbirlerine onunla rahmet etsinler diye yarattıkların arasına koymuş. Doksan ise Allah katındadır buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Muhakkab ki, kim hidayete uymak ister ve takvaya erişmek isterse dini seveslerine tabi kılmaktan kaçınsın. Sahih nasların karşısında dursun ve Allah'tan geleni öğrensin. Bidatı ve dalaleti bıraksın. Aklını vahiy öğrenmeden bir aracı kılsın. Hanike Allah'ın neleri hangi ki eşheden la ilahe illa ente